Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Ben Deniz Ahmet Taş getiren. Muhterem Nurettin Yıldız Hocamla birlikteyiz. İslam'dan Hayata Ölçüler programındayız. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ederim hocam. Afiyettesiniz inşallah. Elhamdülillah. Allah afiyet versin. Afiyetinizi daim eylesin. Hep beraber. Hocam bugün bu Karunu konuşalım diye düşünüyorum. Kur'an'da bir Karun tiplemesi var. Yani tipleme diyoruz. Yani ona özellikle mesela bir fir Firavun tiplemesi var. Bir Karun tiplemesi, Haman e, tiplemesi var. Bunlar e, önümüze bütün zamanlar için örnek olarak konulmuş tiplemeler. E, yani Karun'un hikayesinde bir manada kendimizi ne kadar buluyoruz, bulmuyoruz ya da bulunmamız, bulmamamız Şöyle bir e, evet. araya müsaade dersiniz geleyim mi hocam? Bismillahirrahmanirrahim. Yani bunlar müşahhas isimler ama yani tabii. Karun diye biri var. Var. E, Kur'an-ı Kerim müşahhas o ismi anlatıyor ama tiplemeyi kastediyor. Evet. Yoksa yani, bizim ilgisi yani, olacak? Firavun tabii. diye de bir e, ismi var. Sanal isimler değil. Sanal yani. isimler değil. Evet. Doğru. Yani bir zengin adam tipi, bir zengin adam tipi, işte o tipin bir takım özelliklerini bildiriyor, işte geldiği yeri, gittiği yeri bildiriyor Kur'an-ı Kerim. İsterseniz onu şöyle bir mealen okuyalım mı hocam. Yani kasas suresi de yer alıyor, 76. ayetten başlıyor. Karun Musa'nın kavmindendi fakat o, azgın davranmaya başladı onlara karşı. Biz ona o kadar hazineler vermiştik ki, anahtarlarını taşımak güçlü bir topluluğa bile zor gelirdi. Kavmi ona, ''Övünüp şımarma, Allah sevmez ömürü, övünüp şımaranları. Allah'ın sana verdiği nimetlerle ahiret yurdunda kendine bir yer sağlamaya uğraş, dünyadan da nasibini unutma.'' Allah'ın sana iyilikte bulunduğu gibi sen de iyilikte bulun, yeryüzünde de fesat çıkarmaktan çekin. Çünkü Allah fesat çıkaranları sevmez dediği vakit Karun bu varlık bana ancak kendimdeki bilgi sayesinde verildi diye karşılık verdi. Acaba bilmedi mi ki? Allah ondan önceki nesillerden, ondan daha güçlü ve daha çok mal elde etmiş olan kimseleri helak etti. Suçlular günahlarından sorulmayacaklar bile. Karun bir gün zinet ve ihtişam içinde kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatının nimetlerine hasret çekenler keşke bizim de Karun gibi varlığımız olsaydı. O gerçekten çok varlıklı bir adam dediler. Kendilerine ilim verilenler ise vay size Allah'ın sevabı iman edip iyi işlerde bulunanlar için çok daha hayırlıdır. Buna da ancak sabredenler kavuşacaklardır dediler. Biz de onu ve sarayını yerin dibine geçirdik. Hiçbir zümrecik, Allah'a karşı ona yardımda bulunmadı. Kendisi de kendini koruyamadı. Daha dün onun yerinde olmaya can atanlar ne şaşılacak şey. Demek ki Allah kullarından dilediğine nimetleri bol bol veriyor. Dilediğine de kısıyor. Allah'ın bize lütfu olmasaydı bizi de yerin dibine geçirmişti. Şaşılacak şey. Demek ki inkara saplananlar kurtuluşa eremeyecekler, erişemeyeceklerdir. O ahiret yurdunu yeryüzünde üstünlük taslamak ve fesat çıkarmak istemeyenlere vereceğiz. Mutlu sonuç korkup sakınanlar için hazırlanmıştır. Kim iyilik yaparsa onu daha hayırlısı beklemektedir. Kim de kötülük işlerse bilmeli ki kötülük işleyenler ancak ...işledikleri kadar ceza göreceklerdir. Şey de var hocam... ...yani... ...Karun var... ...bir de Karun'a bakanlar var. Karun'un etki altındakiler var... ...etki yani, ettiği yani var. Yani Karun'un zenginliğine bakıp... ...ya biz de onun gibi olsak... ...vesaire gibi... ...ya da Karun yerinin dibine geçtiğinde... E, hislerini açıklayanlar onları da. Lütfen ilk ayetin mealini tekrar okur musunuz? Cümleye başlarken ki <gülüyor> Karun Musa'nın kavminden evet burada kalalım hocam. Evet buyurun hocam. Burada düzeltilmesi gereken bir nokta var. Mealde. Haşa evet. mealde değil. Evet. Zihinlerimizde. Heh. Şimdi Kur'an'ımız e, Karun'dan, Haman'dan evet. ve Firavun'dan bahsediyor. Evet. Bu üç isim Kur'an-ı Kerim'in bir döneme ait Musa Aleyhisselam dönemine ait insanlardan öne çıkardığı isimdir. Bu e, noktada bir şey dikkatimizi çekiyor. Çekmesi gerekiyor fakat ters kalmış bu. Şimdi mesela sıradan 10 tane Müslümana böyle ortalama bir Müslümana Karun kimdir sorduğumuzda Firavun'un adamlarından, Firavun'un Maliye Bakanı gibi. Gavurun diyor. teki gibi yani. Tamam, şey, gavurun, tengin, ha. Ha, gavurun teki gibi gibinden ziyade Firavun'un Firavun adamı hı hı. diyor. Halbuki ayetler Karun'u anlatmaya başlatırken bir sayfadan fazla bu ayet Kur'an-ı Kerim'de. Evet. Musa'nın kavmindendi diyor. Evet. Musa ile ile akrabalığı var üstelik Karun'un. Evet. Yani İsrail oğullarından. Evet. Yani sömürülmüş adamların içinden çıkmış bu sömürgeci adam. Evet. Bunlar çok önemli nokta hocam. Eğer biz Karun'u Firavun'un sarayının adamı olarak anlarsak bu ayetlerin hiçbirinden mi sonuç çıkaramayız. Çünkü ayetlerin devamında zaten yahu bu adam yanlış gidiyor aman Allah'tan kork Allah bundan razı olmaz diyenler hep var ona. Neden? Çünkü bu dindar olacak bir neslin içinden çıkmış mala tapınmış adam bu. Yani bu tür uyarılardan bir e, hisse alır varsayımıyla o uyarı yapılıyor. Ya, yapılıyor neden? Bunun dayısı, amcası kimse mesela Müslüman insanlar. O evet, zaman evet, Müslümanlığıyla evet. Müslüman insanlar. Yani bu kökünde Firavun'un çocuğu olmak, Firavun'un sarayının e, karakteriyle yetişmiş biri olmak yok. Musâle İslâm görmüş birisi. Çok katı bir rivayet yok elimizde ama Musâle İslâm'ın kuzeni gibi bir şeyi de var. Yani evet. uzaktan kuzeni Musâle İslâm'ın. Evet. E dolayısıyla Kur'anımız karunu öne çıkarırken kafirlerin toplumundan uçtan bir örnek vermiyor. Ciğerlerimizden bir hastalık evet, örneği evet. veriyor. Bugün biz B bizim içimizde başkalaşan bir. Team. Evet. Dolayısıyla. Ee, bu Karun Karun Bey'dir çünkü ya. bu ayetler Karun Bey olarak öne çıkarıyor evet. toplum onu Karun Bey olarak gördü vay be bu adamın servetinden bizde de olacaktı de, dedirtmiş birisi bu ayetlerimi ayet celilelerin kasas suresinin bu ayetlerinin bizde vermesi gereken bir numaralı ders ayetlerin başlarkenki cümlesidir ayet nasıl başlıyor Musa'nın kavmindendi diyor. Evet. Yani Musa'dan, İsrail oğullarındandı. Allah yani bir tipleme olarak bakılacaksa, sizin içinizden de bu, tip bu bir ciğer hastalığıdır. Çıkabilir demek. Ki. Ciğer hastalığıdır. Evet. Kaplan kapması değildir. Evet. Yani kolumuzu dışarıdan biri ısırmıyor. Isır, evet. Damarlarımızda dolaşan kanı üreten ciğerin hastalığı bu. Evet. Maldan dolayı özünü kaybetmiş insandır. Karun evet. Dolayısıyla Karun'u böyle Anlarsak Maldan dolayı özünü kaybetmiş Maldan insan, dolayı özünü kaybetmiş evet. Malı oluncaya kadar bu Musa Aleyhisselam'ın etrafındaki bir insandı hmm. Yani Fakir kalsa Atıyorum yani Düzgün e, kalacaktı yani. Fakir kalsa Musa Aleyhisselam'ın yanında evet. e, Köprüyü geçenlerden biri olacaktı Evet Tam tersi oldu Tam tersi oldu Dolayısıyla burada Bunu çıkaracağız ki Gerisi düzgün gelsin evet. İkinci nokta bir hadisi şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Namazı tarif ederken Bu ayetleri anlamamıza Yardım edecek şimdi hocam Namazı tarif ederken buyuruyor ki namaz Nurdur evet. cennete girmek Vesikasıdır dikkat evet. edin Diyor sonra buyuruyor ki Kim namazsız kalırsa Çok önemli hocam Namazsız kalırsa o firavunla Karun'la, Haman'la, Öbe Yipni Halef'le dirilir diyor. Allah Allah. 4 isim sayıyor. Evet. Firavun, Karun, Haman, Öbe Yipni Halef. Evet. Firavun kim belli? Ben ilahım diyordu... Evet. İlah benim. Buralar bu Nil Nehri'nin etrafı benim Buraların ben benim. Buralar ilahim. Ben sizin evet. büyük Rabbinizim diyor akılsız dedi evet. böyle. Dolayısıyla namaz kılmayan Allah'a karşı asi bir tip ise onu ona benzetiyor. Namazı ilahlık iddiasından kılmadı. İki, Haman'a benzetiyor. Haman kimdir? Firavun'un baş bürokratı. Bürokrat. bürokrat. Evet. Bürokratik gerekçelerle yani devlet memurluğu, işte büyük patronun özel kalemiyim gibi edalarla namazdan uzak kalanı da Haman'a benzetiyor. Evet. Sonra Karun diyor para yüzünden namaz kılmaya vakit bulamayan, işi, iş aksar diye namaz kılmayanı da Karun'a benzetiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Dördüncü olarak da Übey İbni Halef. Übey mi Halef Efendimizin zamanında Bilal-i Habeşi'yi döven adam. Yani akılsız, bedevi, cehennem kütüğü. Evet. Hiçbir ne? Müşriklerden. Müşrik. Yani ne Firavun gibi bir saltanatı var. Ne de Haman gibi bir e, bürokratik gücü var. Ve de Karun gibi malı var. Sadece akıl kıtlığı var. Evet. E, bu dört gerekçeden birinden insan namazsızlığı tercih eder diyor Efendimiz. Bu da gösteriyor ki bir karakterdir Karun. Karun, evet. Karun karakterdir. Bu karakter insandaki mal düşkünlüğünü ilahlaştırma karakteridir. Mala düşkünlük. Yani şimdi Karun karakterini tanımlıyoruz. Heh, bunun bir karakter olduğunu o hadisten anladık. Evet. Ee, bu karakter insanın özünde var olan mal sevgisini ilahlaştırıp ona tapınma noktasına geldiğinde bir hastalık olarak bunu anıyoruz biz. Evet. Şimdi insandaki mal sevgisi tıpkı cinsellik gibi bir şeydir. Cinsellik de Allah-u Teala'nın e, insanın bünyesine koyduğu, insan neslinin devamı için zaruri olan bir ihtiyaçtır. Bunu helal dairesini taşırıp da zina ile kendisini tehlikeye atarak yapan helak oluyor. Evet. Bunu bir kere zina eden bir kere helak oluyor, on kere zina eden on kere helak Ölünün ölüsü oluyor artık, o on kere ölmüş oluyor. Evet. Mal da aynı şey. İnsan demek ki hocam fıtratında olan şeylerin azmanlaşması da evet, sınırsız kalma insanın evet. vazifesi bunları sınırlamak dizginlemek evet. zaten evet. yok etmek diye bir vazife yok yok etmeye kalkanları Allah ayıplıyor Ruhbanları, ruhbanlara biz emretmedik Allah buyuruyor kendi kendilerine bekar kalmayı istediler diyor evet. Allah disiplin altında tutun diyor kulluk budur zaten yani bu neye benziyor doktor hastayla baş mi? öldüreyim bunu kurtulsun diyor Evet. Ya o zaman sen doktor değilsin ki biz mal cinsellik çabuk, Evlen, çocuk çocuk evet. vesaire gibi Allah'ın bünyemize koymuş olduğu sosyal olma arkadaş edinme gibi arzularımızı disiplin altında tutup kulluk yapmamızı istiyor Allah evet. eğer bunları disiplin altına tutamaz tamamen salarsak karunlaşılır eğer ...bunlardan mesela... ...kendime zeytin, ekmek, peynir... ...her şeyi haram edersem... eksik karunlaşmış olurum bu sefer... Evet. ...çünkü Allah-u Teala aç kalın, sefil kalın... ...malsız kalın buyurmuyor... ...helal malınız olsun buyuruyor... Evet. ...Allah size kim yasakladı... ...Allah'ın helal kıldığını diyor... ...güzel mi? şeyleri nasıl yasak... ...yani ha. süte haram demek... ...alkole helal demek kadar büyük suçtur... Evet. ...yani üzüm şarabına helal dese bir insan ne kadar ağır günaha girerse belki şirkete girer maazallah evet. durumuna göre ineğin sütü haramdır dediğin zaman da aynı suçu işlemiş evet. olursun çünkü ikisi de Allah'ın hakkıdır helali ve haramı ha, belir belirlemek demek, evet. bu, bu sebeple kahrun bir tiplemedir bu tipleme Allah'ın helalini azmanlaştırma evet. helali sınırsız hale getirme ve helallerdeki ...kulluk görevlerini yok sayma. Nasıl azmanlaşıyor hocam? Yani o tiplemenin... ...ana ölçüleri siz karakter dediniz... ...ana özellikleri... ...nasıl belirleniyor Kur'an'da? Buna muasır örnekler verelim. Muasır örneklerden, örneklerden yola çıkalım. Yani ben sembolik anlatayım. Bir araba binilip gidilmek içindir. Evet. Araba sana biniyorsa bu azmanlaşmadır işte. <gülüyor> araba insana nasıl biner... <gülüyor> ...garajda tutarsın, taksi parası verirsin... ...eskimesin arabam diye binmezsin arabana... Evet. ...bu mutlaştırılmış bir araba... Evet. ...mesela eve bir mobilya alınıyor... ...evin çocuğu senelerce ona yanaştırılmıyor... ...niye yanaştırılmıyor... O, ...eskir, eskir çizer diye... bunu evin çocuğu kullanmadıktan sonra... ...bu mobilyanın gözü gör olsun... ...ne edeceksin mobilyayı... Evet. ...mobilya demek ki çocuktan değerli... Evet. ...sıkıntı bu... ...mesela çocuk doğuruyorsun, büyütüyorsun... ...bu çocuğu insan ve Müslüman olarak yetiştirmek zorundayız... E, şimdi çocuğu doğuruyoruz, büyütüyoruz. Deyim yerinde ise e, çocuğa 10 yaşına kadar tahareti bile öğretemiyorsun. Aman çocuğum üzülmesin, ezilmesin. E, tahareti öğretmediğim gibi. Çocuğa bir... tapıyorsun. Yani. Evet. Çocuk onun olması gereken insani vasıflarını kaybediyor senin ona de verdiğin değer yüzünden. Evet. Bu neye benziyor hocam? Şuna benziyor. Çocuğa dondurma alırsın. Onu işte e, evdeki ...abisine göstermek için bekletir yemez... ...yani ben dondurma aldım... ...abisine gösterecek diye beklerken eritiyor ...dondurma gider... ...eridiği <gülüyor> için de ne o yiyebilir... ...ne de forsunu atabilir... ...yani bir dondurma sana verdiyse birisi... ...bunu kıvamında yemen lazım... ...nedir kıvamı eritmeden... ...ısırmadan... Evet. ...yalayarak... ...yani dondurma <gülüyor> böyle yenir... ...şimdi bu çağdaş örneklerden yola çıktığımızda... ...Allah Karun'a mal verdi... Evet. ...bunu helalinden ona verdi Allah... Fakat Karun ne yaptı? Bu malı ne diyor ayetler? Ben kendim edindim evet. diyor. Demek ki malı edinme Kaynak konusunda... inkarı var. Ha, kaynak inkarı var. Kaynak Bir Karun özelliği bu. Bir kaynağını inkar ediyor. Evet. Biz çalıştık diyor. Alın teri döktük diyor. Evet. Al sen köyünde inek çobanıydın. Evet. Sen köyünden borç alıp İstanbul'a gitmiştin zamanında. Evet. Bilet parası almaya paran yoktu. Yani kaynak inkarı. İki, bu kaynak inkarı beraberinde haramları yasaklama, haramsızlık getiriyor. Haram yok. Dolayısıyla dün kazma vurarak çalıştığın şeyi, bugün insan emeğini ödemeden elde ederek kazanmaya çalışıyorsun. Kul hakkı giriyor devreye. Zekatını vermiyorsun. Hocam şu kaynak inkarı konusunu bilmiyorum belki açacaksınız. Açacağız tabii. Ha, tamam yani biraz o çünkü yani hani Allah Teala Kur'an'da ısrarla rızık olarak verdiğimiz şeyden diyor değil mi? Biz veriyoruz diyor. Ha, biz, veriyoruz. biz veriyoruz. Yani o karunlukta genelde o tarz bir şey var. Yani bunu ben kazandım. İnne ne ne diyordu Firavun? İnnemâ utîtuhu ala ilmin indi. Evet. Benim katım, benim içimdeki bir bilgiden kaynaklandı bu diyor. O, Allah verdi demiyor. O bilgiyi kim verdi? De, ya ona... Yani sen evet. kimdin? <gülüyor> kimdinsen sen? Sen yoktun. Yoktun. Kısa evet. bir zaman önce sen bu dünyada yoktun. yoktun. Ve sen annenin pis bir yerinde bekliyordun. Evet. Ve bu sana rızık olarak birisi tarafından yazılmıştı. Yani kaynak inkarı... Zamanla Allah'ı inkar etme düzeyine götürüyor. Mesela evet. burada Kaarun'un Allah yoktur diye haşa e, firavun gibi bir cümle kullandığına dair ipucu yok. Yok. Yani Karun ben tanımam Allahı demiyor. Evet. Mal ve Allah ayrı şeyler diyor. evet çok Mal ve Allah yani. ayrı şeyler diyor. Yani, evet, yani malı edinmekle Allah'a iman arasında bir, bir bağ yok. Diyor. Bir bağlantı kuramıyor. Evet. Onun için ayeti bir daha okuyalım dedim. Karun Musa'nın kavmindendi diyor evet. yani yabancı birini kafir birini ateist birini konuşmuyoruz evet. dolayısıyla bu sorun Karunlaşma Karun Bey olma sorunu evet. yani adam namaz kılar da Kılabilir e ama diyelim ki bu mal benim ilmim sayesinde yani Edelim. malın Allah'tan verildiğini düşünmediği zaman karunlaşma başlar. Kaynak baktığı. olarak Allah'ı kabul etmedin mi malında? Evet. Sezde edilecek makam olarak da Allah'a kabul etmeyeceksin zamanla. Ya evet. Çünkü mal insanın kıvamı mal sayesinde insan toplumda kimlik kazanıyor seni adam yerine koyan güç mal. ...mallı Allah'tan gelir... ...kabul etmedikten sonra... ...secdeye uygun bir tip görmüyorsun... ...sen kendini zaten... ...bunun için köyde sabah namazına camiye gidenler... ...patron olduktan sonra... ...cuma namazına bile niye gidemiyorlar... ...sorusunun cevabı budur... ...dünkü Allah bugünkü Allah'tır... ...dünkü köyde ben... ...tarlada çalıştığım halde sabah namazına... ...gidebiliyordum... Evet, ...mesela evet. aile ilgilenebiliyordum... ...bugün ne oldu... ...Allah o Allah... Ama cenazelere bile gitmeye vakti olmuyor adamın. İş yoğun çünkü. Evet. Heh, bu nokta işte malın karunlaşmaya doğru sevk ettiğini gösteriyor. Burada belki bu belki'li bildiğim bir şey değil. yani Böyle bir işaret yok çünkü. İhtimal Musa Aleyhisselam'a yardım eden bir tip de olabilir bu karun. Evet. Yani şimdi hoca efendileri destekliyor ya bazı iş adamları evet, mesela. Evet. Olabilir. Mesela buna bir milyon Akçe zekat düşüyordu diyelim 300 lirasını götürüp 300 akçesini Musa Aleyhisselam'a verebilirdi Akraba izniyle al firavuna karşı Kullanırsın diye Kim yapıyor bunu iş adamları evet. Yani bir vakfa Bir derneğe bir hayır kuruluşuna Bir yardım edip Aklınca süspanse ediyordur Bu işi yani kapatıyordur bu açığı Fakat Karun bunu yaptıysa da allah Teala ebedi lanetlenenler Arasına koydu onu çünkü kaynağı inkar etti Kudretin malın kaynağının Allah olduğunu unuttu Bu tıpkı evet. buğdayı Laboratuvarda yaptım diyen bir adama benziyor Buğday toprak kaynaklıdır Bir de hocam bu kaynak konusunda Hani o Allah'ın verdiğini Devre dışı bırakınca Allah'ın o mala e, Koyduğu hukuku da Hukuku da reddetmiş Onun için ya. zaten bu benim malım diyor Evet. Bunu ben ürettim diyor Derler ki simyagermiş. Hmm. Yani bakırı altınlaştırır böyle işlerle meşgul. Yarı laboratuvar, yarı sihirbaz mantıklı hmm. işler. Ama evet. işsahirolulardan e, olduğu için her şey yapar. <gülüyor> ondan simyacılık da boyacılık da her şey beklenir ondan ya yani. evet. Fakat burada bizim üstadım... Bu hocam Allah'ın yani o mala koyduğu hukuku inkarın... Mesela yani bugün adam... <gülüyor> Yani zekat koyuyor Allah Teala. Mesela fakirin hakkı var diyor. Zekattan önce kul hakkı olmayan mal olsun kul diyor. Hakkı o zekattan o. O önemli hocam. Evet. İşçinin hakkı olmayacak bu malda diyor. Malda diyor Yani kamu kamu çalıntısı olmayacak. Evet. Bu çok önemli. Yani kamu katkısı. Çünkü kul hakkı deyince insanlar kamu malını kul hakkı kabul etmiyorlar. Evet. ile aldım ben diyor. Evet. İhaleyi nasıl aldın onu Allah'a başka bile fesat varsa yok. mesela. Fesat veya kezzap ne varsa artık yani <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> varsa. Burada hocam özellikle bizim ...tespit etmemiz gereken şey sadece zekat değil... ...Ramazan'da zekat vermek bu iş aklamıyor. Bir örnek dedim evet... ...zekat yani, başka hukuklar var değil asas mi? Asas hukuk... edinmesinde ve harcanmasında burada, bir hukuk var. Yani sistemi bir defa helal olacak. Evet. Birinci nokta... ...yani burada sistem olarak helal bir sistem olacak bu... ...kul hakkı karışmayacak içerisine. Evet. E, kamu hakkı karışmayacak. Burada mesela Karun... Firavun'la ilişki içerisindeki tıpkı şimdiki iş adamlarının iktidarlarla e, ilişki içerisinde bulunduğu gibi bu, bu süreci de var Karun'un. Evet. Musa Aleyhisselam orada deyim yerindeyse yıpranıyor e, İsrailoğullarını kurtarmak için. Bunun arası iyi ama sistemle. sistemle bu, evet, bu sistemle arası iyi olduğu için Musa Aleyhisselam bundan zaten şiddetle rahatsızıyor. Musa Aleyhisselam'a geliyor akrabayız. ...aynı dindeniz... ...iktidarla akşam kadeh tokuştururken... ...de iyi gidiyor işleri mesela... Evet. ...bu iki yüzlülük kaynak sorunundan oluşuyor... ...yani evet. Allah'ı görmüyor... ...kaynağında bu evet, işin... Evet. ...ya da memba olarak diyelim... ...kaynak belki başka türlü anlaşılır... ...sistem olarak bir defa... ...helal bir sistem üzerine oturacak... ...kul hakkı ve kamu hakkı olmayacak... ...iki para... ...bir iş üzerinden kazanılıyordur... ...şimdiki gibi borsadan kazanmıyordu... ...şimdi borsada olsa aynı gerçi... Mesela alkol üretmeyeceksin İşte haram olan domuz nesnesi Üretmeyeceksin İnsan sağlığına zararlı bir nesne Üretmeyeceksin Bu ikinci boyut evet. Üçüncü boyut Mal kazanma Namaz başta olmak üzere ibadetleri engellemeyecek Mesela çıplak Allah ile hukukunu Çıplak bir kadını sekreter olarak kullanma Sistem hatası Haramlarla iç içe veyahut da halvet halinde ee, bir odada bir sekreter çalıştırıyorsun Veya senin iş yerinde Zinaya açılan yollar Kurulabiliyor Sen bunu kontrol edemiyorsun Bütün bunlar e, Kazancı Yani Allah'ın O malın asıl hak sahibi Olduğunu Teğet geçen sistemle kazanma yolları evet. Sıkıntı burada Ve en son e, da Allah'ın malda hakkı var evet. Kazanç hakkı var bu hakkı reddediyorsun. Bu hakkı reddettiğin için, bu hakkı reddettiğin için, yani zekatta, sadakada, aileye infakta, akrabaya infakta, e, topluma hayır yapmada, işçin evleniyor zavallı ona bir buzdolabı alıp almamada, bu sefer yine kaynak sorunu oluşuyor. Bütün bunlar giderildikten sonra bir insanın, Karun kadar değil, Karun'dan fazla zengin olmasında bir sakınca yok. Evet, o zaman bunu mesela bu sözünüzü de bir hakikaten netleştirmemiz lazım. Yani e, Kur'an Karun tiplemesini verirken onun zenginlik sınırını... abartmıyor. Zenginlik sınırını şey yapmıyor. Evet. Çok zengin diye onu kınamıyor. Ya bizde zengin olmaz, Karun Aşağı. olmaz demiyor yani. Karun onun çırağı olmayacak kadar zengin olsun. Olsun, evet. Ama Kaynak sorunu olmasın. Evet. Bu saydığımız beş maddeden sorun olarak bir şey çıkmasın. Gerisinde hiçbir şey yok. Geçenlerde hocam belki latif bir hatıra olur. E, Mısır'da birisi vefat etti. Evet. E, bu adam işte üniversiteler falan e, kuran e, bir e, iş adamı şeklinde. Bu adama ait bir menkıbe biliyorum ben. evet. O adam ilk e, geçen yakında vefat etti Yani üniversiteleri var böyle Mısır'ı e, Tam ismini hatırlamıyorum Evet. E, yarı bildiğim ismi de zikretmeyeyim Çünkü bugünlerde Mısır'a ait bir isim zikretmekte sorun var evet. <gülüyor> doğru, yani, doğru. Bizim programımız dinleniyor da Adamın geri kalanına zarar vermeyelim doğru, evet. Şimdi bu adamların hocam bir menkebesi var Çok enteresan bu 70'li yıllara ait bir Zat şirket kuracaklar şirket protokolünde on ortak olacağız diyorlar. Evet. Şimdi e, dokuz ortak olmuşlar. E, onuncu ortak e, tüzük gereği de onuncu ortağa da sorun çıkıyor. Sen bir hissede al filan diyorlar. Yani bir, onuncu hissede sorun var. Kimse alamıyor o hissi. Bu arkadaş bir gün sonra geliyor diyor. Arkadaşlar onuncu ortağı buldum diyor. Onuncu ortağa da katıyoruz diyor. Ya kimdir filan diyorlar yazın diyor. Rabbimiz Allah onuncu ortağımız diyor. Onun hissesini ben veriyorum. Allah diyor. Allah. <gülüyor> Düzüğü bu şekilde ayarlıyorlar. Hocam çok enteresan yani bunun üniversiteler daha sonra fabrikalar kuruyorlar, üniversiteler kuruyorlar. işte çalışıyorlar, gayret ediyorlar bu 10. ortak e, projesini üreten adam yakın bir zamanda vefat etti. İşte cenazesiyle ilgili rakamlar veriliyor hocam. Yüz binler evet. cenazesine gelmiş. Hmm. Katılmış. Allah rahmet eylesin. Şimdi Allah bu evet. adamın kaynak sorunu olmadığı gibi kaynağı kutsayan bir sorunu var. Yani evet. bu adam evet. maaşa 10. ortak diye Allah'a koymuş. Evet. Sonra ortağın hissesini artırmışlar hocam. işler iyi gidince hmm. iki hisse vermişler o 10. ortağa. <gülüyor> <Sen. gülüyor> yani bu Evet, Boyutuna evet. E, taşımak gerekiyor. Evet. E, Müslümanın Karun isminden ürkmesi gerekmiyor. Yani biz Karun'un şımarıklığından ürküyoruz. Evet. Ürkmemiz gerekiyor. Çizgiyi aşmasında Karun'un soru var. Bozulmuşluk. Var. Bozulmuşluk. Yoksa e, mesela Karun çok malı vardı. O mal onu kötü adam yerine koydu demiyor allah Teala. Bu kadar malı vardı çizgiyi açtı diyor. O zaman şu da söylenmeli değil mi hocam? Yani çok malı olmak mutlak bozulma sebebi olmamalı Asla. değil. Hayır. Tam tersi söyleyelim hocam. Evet. Hadis-i Şerif ne diyor? Fakirlik neredeyse kafirlik sayılacaktı diyor. Yani, yani kafirliğe götüren bir gerekçe olacaktı. Evet. Maazallah. Evet. Fakirlik daha tehlikelidir. Daha tehlikelidir. Daha daha tehlikelidir. Niye? Çünkü fakir zor durumda. Yani şeytanın onu kışkırtacağı kaypak zeminler, ayağını kaydıracağı yollar daha fazla. Zenginin ve var şüphesiz yani zengin veya fakir herkes imtihan halinde bu dünyada. Ama özellikle fakirinki daha riskli. Fakat bizde sanki şey vardır hocam. Yani biraz zenginleşirsem çizgiyi kaybederim. E, dolayısıyla kahrunlaşma mikrobu girer içime falan gibi öyle bir tedirginlik de vardı. Bu tedirginlikte mi? haklı mı insanlar? Haklı ama şu hadis-i şerifi de unutmamak Onu, lazım. Doğru. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? E, Ebu Bekir'le ilgili evet. radıyallahu anh konuşacağı zaman onun malı sayesinde bugünlere geldik diyor. Evet. Hocam bundan öteye sota gerek Ben da, de hep derim hocam her davanın bir Ebu Bekir'i on on olmalı. Olmalı. Yani, yani bu cümle hocam Evet. nasıl bunu bir yere oturtacaksın yani evet, yani evet. İslamiyet 1450 senedir ışık saçıyor kainata elbette Efendimizin adıyla oluyor her şey ama o ne diyor bugünlere Ebubekir'in Bekir'in malıyla geldik evet. sonra yüzlerce Ebubekir Bekir çıktı ama yok zamanda bir Ebu Bekir'in parası vardı tabii, tabii, bu evet. çok önemli hocam evet. şimdi bu hadis-i şerif buradayken biz nasıl kalkar da para yüzünden helak olduk deriz evet. öyle değil e, bütün İslam davası önderlerine, şeyh efendilere ulemaya bakalım ee, mesela bizden önceki bu Cumhuriyet'in ilk kurulduğu hilafetsiz yıllardaki o 2-3 tane hoca efendi 5-10 e, kuruş zenginler onlara destek olduğu için talebeleri elif cüz'ü okuttular, evet. ev tuttular onlara. E, elif Anadolu Hamdi Efendi'nin o tefsiri işte alınır şey yapılırmış. Yani bir zengin birisi tarafından topluca alınıyor. Işte hoca hocaefendilere ikram ediliyor. Yani o tarz zamanlar hocam, geçmiş. Bizim yani. talebelerimizde de öyleydi hocam. Evet. Ya ben hukuk İslami bana öyle birisi hediye şimdi Değil mi? Ya. Yani, evet. Şimdi talebeler burs topluyorlar. Babalarından daha çok maaşlar oluyor. Şimdi <gülüyor> öyle günlere gelindi. Evet. Yani zenginin dine katkısı çok güçlüdür hocam. Evet. Fakir'in de şüphesiz Bilal'in de katkısı var. Evet. Bilal'in de katkısı var ama nalliyallahuan Bilal kendi çapında dönem büyük bir iş yaptı. Ebubekir Bilal'i de kurtardı. Evet. Hem kendini kurtardı hem yani güzel, iletkenlik evet. açısından Doğru. paranın gücü para hayattır hocam. Evet. Allahu Teala ...hayatı ele geçirin... ...hayatı İslamlaştırın derken... ...parayı dışarıda tutar mı hiç? Değil yani ya, bu... Nef bir, evet ...nefes yani almadan... Bir şey. ...nefes almadan yaşayın demek gibi olur. Ya. Nefes alma. ...yani Müslüman ve fakirlik değil... ...Müslüman ve haddini bilmek... ...bir arada değil. olmalı. Yani... Mesela savaşa giderken değil mi at lazım, kılıç lazım, deve lazım. Bunlar için bunları temin etmek. Hocam lazım. onları bırakın siz savaşa Şeyde gidiyorsun diyorsun. yani Tebük harbine diyorum ya? Yani. Bir dakika hocam geride bıraktıklarını aç mı bırakacaksın? Ya, Onlara maişet bırakman lazım. Bırakman lazım. Ya bir defa hocam İslamiyetin İslamiyetin beş esasından ikisi para üzerine kuruludur. Parası evet. olmayan Müslümanlığı beşte üç yaşayabilir. Doğru. Zekat ve haccı Zekat ve hac. ve hac, Evet. Yani haçta üstelik sadece Kabe'ye gidip gelme değil evdeki aileye de rızık bırakma, rızık bırakma üzerine kurulu. Ali burada biz evet. sanki İslam fukaranın dinidir gibi bir e, idraki cahilce bulmak zorunda. Bu cahilce bir tasarım. Evet. ...hatta burada izin verirseniz... ...şöyle bir şey açalım hocam... ...yani ashab-ı kiram deyince... ...hep aklımıza fakirlikle boğuşmuş... ...bir hurma yemiş kitle geliyor... ...vallahi yalan bu hocam... ...evet bir hurma yedikleri günleri vardı... Olmuştur, evet. ...o zaman o zirve adamdılar... Evet. ...o hurma çuvallarını... ...altınla doldurdukları günleri de oldu... ...gene o adamdılar ama... Evet. ...büyüklük burada zaten... Evet. ...salı günü neyse çarşamba günü de o... Evet. ...değişmiyor... Evet vurmayı yani. bulamadıkları bir savaşta 3 kişi bir hurmayı yalayarak yedikleri gün olmuş ya. bu insanlığın acayip tarihinden birisi sonra o adamlara sarayların altınları çuvallarla önlerine konmuş Allah Allah bu çuvallarda ne var diye tip tip bakmışlar yani ya. altunun Sarı rengi yüzlerini laçkalaştırmamış. Evet çok güzel. Altının sarı rengi. Yani e o sarı e renk yüze e sarı bir değişik bir laçka renk olarak, light renk olarak yüzlerine yansımamış. Yansımamış. Mesela sahabi var ki öldükten sonra serveti günlerle sayılmakla bitmiyor. Evet. Borca girmişler. Yani borçlu günleri olmuş. Yatırım yapmışlar. Fakat sabah namazına gene camiye gitmişler. Evet. Gene Allah'ın hakkı bir numara. Gene cehennemden korkuyorlar. Yine Sırat Köprüsü'nden geçemezsem ne yaparım diye endişeleri var. Yani fakirken de zenginken de o adam onlar. Ben biz kılıç zoruyla aldık. Dememişler. Hayır. Değil mi? Karun gibi yani. İşte kar yani, <gülüyor> Karun, Bey Olmuyor. Karun Bey olmuyorlar. Karun Bey olmuyorlar. Sa'd bir nebi evet. Vakkas'tı. Sa'd bir Vakkas olarak Abdurrahman İbni Avf'tı. Abdurrahman evet. İbni Avf olarak. Ebu Bey'deydi. Ebu, de Ebu Bey'de olarak geliyor. Evet. Yani mal oluyor onların. Ama onlar malın malı olmuyorlar. Evet. Malın malı olmakta sıkıntı var. Evet. Karun ...Karun malı olan... ...Musa Aleyhisselam'ın karşısına geçti... Evet. ...Allah'ın karşısına geçti... Evet. ...Dünkü halini unuttu... ...Kendi öz akrabalarını... ...Kavminin karşısına geçti... ...Yani bugünkü argo deyim ...Nankör çıktı... Evet. ...Maldan dolayı... ...Nankör oldu... allah Teala'nın ona gazap ettiği şey de... ...Nankör olmasıydı... O ...Yerin Mimatin, dibine geçirildi... E, o büyük bir ceza yani Musa Aleyhisselam'ın bedduası üzerine oldu. Evet. Yani tam ayrıntısı ayette zikredilmiyor. Yok, evet. Fakat e, diş haberlerden öğreniyoruz ki yani hadis-i şeriflerden öğreniyoruz. E Musa Aleyhisselam bunu da malını da Yarabbi batır bunun diye hmm. e, beddua edince öyle bir peygamberin bedduası ile yarıldı gitti. Bunu gözleriyle gördüler. Gözleri bu böyle bir sembolik anlatım değil. Bazı cahiller Kur'an-ı Kerim'in bu tip ifadelerini böyle şey olur yer yarılır adam yar yarar mı filan diyor. Kim bilir bizim sağda solda bulduğumuz altın kasaları filan Karun'un o batmış şeyleri işte denizden filan <gülüyor> depremlerle kayıp buralara mı geldi de buralarda altın mı buluyoruz şimdi küpler içinde. Belli değil yani. Evet. Bu battığı yer de belli değil şu anda. Sina çölünde de olabilir. Gayre yakınlarında da olabilir. Yani nerede battığı hakkında net bir konum da evet. belirtilmiyor ama bu adam kaç yüz metre battı o da belli değil evet. kıyamet günü bunları öğreneceğiz fakat ben Rabbim... bize bildirilmesi bunu nasıl anlamalıyız ha. yani böyle bir karın tiplemesi yani bunu ben kazandım diyen adamın, adamın yerin dibine geçirilmesi bu dünya üzerinde müminlerin arasında dolaşma hakkı yok bu sözden sonra evet. Allah değil ben kazandım bunları Hı. diyen adam Toprağın üstünde müminlerin, peygambere iman edenlerin yanında değil... ...toprağın altında ateş çukuruna yakın yerde dolaşması lazım bunun. Evet. Helak olmayı mucip bir suçtur bu. İkinci batan kişi kimdir? Firavundur. Firavun, evet, Firavun evet. kimdir? Küfrün başıdır. Musa Aleyhisselam'la akrabalık bağı da yok, iman bağı da yok, toprak bağı da yok. O Mısırlı Musa Aleyhisselam ta ötelerden gelme yani... Ee, Filistin tarafından gelme. Dolayısıyla... E, ...iki batan adam var. O da Ben de o şey diyorum hocam... ...siyasi iktidar azmanı. Firavun'un ki otor Firavun Firavun evet. otoritenin... Şımar Atın, ...şımarttığı... Evet. E, ...bu... E, ...Karun ise paranın... ...malın şımarttığı Şımarttı, evet. e, birisi. Ama ikisi de battı. battı evet. İkisi de battı. battı. Fakat... Bizi etkileyecek olan bölüm burada. Firavun zaten biz de batırırdık Firavunu yani. Zaalım şöyle evet, etti, böyle evet. etti. Kanun vergisini mi? ödüyordu hani niye battı? E, e, bizim içimizden çıkan adamdı da niye battı yani? Vergi de ödüyordu belki. De Büyük ödüyordu, ihtimal evet. çünkü Firavun'u vergisiz bırakmazdı. Evet. O vergisini ödeyen, vergisini ödeyen bir vatandaştı. Belki de Musa ile Zelam'a bir iki kere at arabası falan da almış olabilir hani. <gülüyor> yani hayır yapan biri de olabilir evet. mantık yeryüzünde kibirlenen bir mantık evet. dolayısıyla yeryüzünde kibirlenen dekorlarıyla çıkıp elini arkasına koyup buraların işte bu malların sahibi biziz vergisini ödedik filan faturalı bu mallar deyip Allah'ı yok kabul ederek konuşanın hakkı batmaktır evet. malıyla beraber batmaktır bu ayetten ...ben hep böyle bir şey daha çıkarıyorum... ...çıkarmaya çalışıyorum yani... ...bunu böyle bir müfessirlerden... ...özellikle okumadım ama... ...bunu böyle içime doğuyor... Ee, ...bu tip adamların... ...malında da hayır yok demek ki... ...battı adam malı da battı... ...kimseye de kalmadı... ...varislerine hmm. de bir şey kalmadı... ...işçilerine de kalmadı, korumalarına da kalmadı... ...sekreteri de çulsuz kaldı o gün... Evet. ...yani... ...bu sadece Karun'u... ...kınamıyor... Bu ayet Karun'u cezalandırdığını söylüyor tabii, Allah Teala'nın. Ondan sonra da etrafındakiler de vay be demek zorunda kaldılar. O vay beğendin. iki şey var hocam. Bir zenginken yani Karun o mal ile muktedirken ki vay be var. Bir de battıktan sonra vay be var. Yani ona bakan, Karun'a bakan insanların Ona, ona temas edeceğim, ona evet. temas edeceğim. Yani şov üzerinden hayatı algılayan kitle o zaman da vardı demek evet, ki. evet. Şimdi biz buna reklam dünyası diyoruz. Evet. İşte açılış törenlerinde filan vay be adam ne fabrika açmış denilmiyor mu şimdi? Adamın on arabası var. Araba yani, koleksiyonu yapıyor. Koleksiyon Mesela. yapıyor. Her gün başka <gülüyor> bir arabaya biniyor. Yani halk kitleleri demek ki böyle e şov üzerinden hayatı algılıyorlar ve yolunu Ebilene yapıyorlar. Biliyorlar. Çok çabuk büyülenebiliyorlar. Kaldı ki e, bu zavallı... ...Karun zavallı çünkü helak oldu gitti. Yani böyle doğrudur ...reklamda yapacağı yoktu herhalde. Kendi üzerinde bir elbise giydi çıktı. Bir de develerin üstünde anahtarlarını taşıyor. Kasasının anahtarlarını, depolarının... ...lojistik kaynakları... Evet. Ama şimdi medya üzerinden... ...reklamlar vesaire... Evet. ...şimdi aldanmak daha kolay. Evet. Çünkü şu anda olmayan zenginliği de... ...var gösterebilirler. O adam... Olanını gösterdi. Evet. Olan zenginliği gösterdi. Burada üstadım iki nokta çok önemli. Demek ki Allah bizim böyle e, görkem üzerinden, şov üzerinden yorum yapmamıza razı değil. Öteleri gören göz sahibi olmamızı istiyor. Perdenin arkasını gören göz sahibi olmamızı istiyor. Çünkü yüzeysel olarak bu. ...bu manzarayı seyredenler... ...yüzeysel mantıklı haklılar... ...adam dün... ...şaşa şa yani... yani sözler... dün, ...dününü biliyorlar adamın yoktu adamın dününü... ...dünyevi anlamda bunlar... ...şey hocam yani adamın... ...işte altından... Gayene, ...gaye neyse gaye buysa dünya bu... Evet. ...şimdi ama mümin... ...ötelere iman eden biri olarak... önünü bakarak... ...burnunun dibine göre karar vermemeli... Evet. ...hayatı değerlendirirken... Yani öteleri gören insan olmalı mümin. Aksi takdirde sürüngen oluyorsun. Çabuk etkileniyorsun. Bu çabuk etkilenişinde adamın helak oluşuna da onlar da Karun'u tabii kışkırttılar bu arada. Yani Toplum alkışladıkça da Karun kudurdu. Evet. Daha fazla kudurdu. İki kişi yani üç bu kişi. Bu yapıyor. Be, böyle yapıyor. Aşağı, aşağı diyor yani, Evet e, Halbuki iki üç kişi değil de bütün toplum yazık sana ve biz senin eskini biliriz. Evet. Sen de ölümlü bir insandın. ...demedi. iki üç kişi dediler. O iki üç, üç kişi de zaten size de pay vermedim... ...diye böyle diyorsunuz dedi. Susturdu onları ya da... ...duymadı bile o sözü evet. Toplu bir refleks görmedi. Sanki bu bu zamanı anlatır gibi anlatıyorsunuz hocam. Hocam o zamanla bu zamanın <gülüyor> ne farkı var? Ne i̇nsan farkı aynı, var. aynı evet, insan. Evet. Mal aynı mal. Allah o Allah. Evet, Kelle celaluhu. Evet. Ahiret o ahiret. Evet. Kudret yine Allah'ın kudreti. Elbette biz... ...sanki bugün anlatıyor gibi. Evet. Yani reklamı olana... Çok enteresan hocam e, vakıf e, sahibi e, hoca efendiler çok iyi bilirler e, vakıflar iyi eleman bulamazlar. Mesela hatta temizlikçi bile bulunamaz vakıflara. Evet. Neden? Çünkü insanlar çocuklarını vakıflara falan veremez her an maaşı kesilir buranın. Gibi bakarlar. Ya devlet memurluğu. Devlet memurluğu cennet. Evet. İki devlet memuru olmasa bir holding'in işçisi ol. Evet. Holding'lerde de şu ta cumhuriyet kurulduğundan beri var olan holding olsun. Evet. Onun kapıcılığı olsun. Bir hmm. vakıfta müdürlük olmasın ama. Hı hı, evet. E niye? E vakıf ya para gelmesi, öbür gün aylık veremezler sana. Yani bu o işte görkemin devam edeni hastalığı. Hmm. Şimdi bir tane... Görkeme değil. yönelik... Görkeme yönelik yani... Öteği değil, perdenin arkasını değil... Perdede oynatılan atılan cambaz oyununu görmek. Şeytan perdede evet. bir cambaz evet. oyunu oynatıyor. Ona takılıp kaldığı zaman Müslüman kendine yazık ediyor. Evet. O sebeple bu bir hastalık. insan e, geni hastalığı. Bu hastalığa Karun da tutuldu... ...Karun'un etkisinde kalan toplum da tutuldu. Yani burada sadece Karun'u konuşmuyoruz biz. Karun'la beraber... İçinde yaşadığı toplum Yani Karun'dan iki cümle naklediyor allah Teala... ...ama onun evet, etrafındakilerden evet. daha fazla evet. bilgi veriyor. Evet. Yani etkilediği kitle daha yoğun Karun'un. Evet. E o etkilenen kitle... ...belki o ölüp gittiğinde yani bu yerin altına gömüldüğünde... ...Karun çok büyük ihtimalle... ...tövbe estağfurullah... ...iyi ki biz bunun işçisi değildik falan... ...dedi gittiler... ...öbürler de bizim hisseler ne oldu... ...yahut da bizim paralar kim verecek... Şimdi, ...maaşları kim verecek diye... ...onun yakınındakiler ağladı... ...üç gün sonra bu unutuldu... ...ama bizim mümin olarak bunu unutmamamız lazım... ...nasıl... ...o zaman kanser vardı insanoğlunda... ...humorait diye bir hastalık vardı... ...işte tansiyon diye bir hastalık vardı... ...o zaman insanoğlunun... ...mala tapınması diye bir hastalık vardı... Bugün de aynı hastalık insanoğlunda devam ediyor. Evet. Bu Allah yoktur haşa diyen ateist bir kitlede de vardır. Bu Allah vardır deyip sabah namazı kılan insanda da vardır. Evet. Müslüman insan, Allah'tan korkan insan bunu disiplin altına alıyordur. Helal menşeli ve helal tüketimli bir ekonomi üzerinden hayatını sürdürmeye çalışıyordur. Malında asla sınır yok. Yani şu kadardan fazlası haram denemez. Evet. Haram olduktan sonra 1 lirada caiz değil. Helal olduktan sonra katrilyonlarca servet senin olsa, ya mesela Türkiye kadar bir ülke bir kişinin olabilir mi? Helal mı? Kazancı, tüketimi Helalsin helal olsun. Anasının sütünden değerler. Kimse ona evet. haram edemez. Annesi sütünü haram edebilir de. <gülüyor> Oraları kimse ona haram edemez. Evet. Biz çoklukta sıkıntı yok. Evet. Kaynak probleminde sıkıntı varsa sıkıntı var. Üretim ve tüketimde sıkıntı varsa sıkıntı var. Bu kaynağı Üretimi ve tüketimi helalleştirdikten sonra Rabbimiz malı yasaklamıyor. Sizin olsun kullarım diyor. Üstelik keşke bütün dünya serveti Allah'tan korkan müminin elinde olsa. Evet. İşçilerin bir sıkıntısı olmazdı. Yalnız burada hocam. Benim Karunlaşma, Karun Bey olma süreciyle ilgili zikretmezsek belki vebale gireceğimiz bir boyut var. O da nedir? Bu Karunluk genlerimizde zaten var bir hastalık çeşidi olarak. Firavunluk yani da potansiyel olarak var. Potansiyel olarak böyle yaratıldık biz. Evet. Ee, evet. Risk, risk taşıyoruz. Evet. Firavunluk da var. Evet. Müdür olduğunda adam değişiyor. Evet. Ya zurnas üstünde yedi tane daha müdür var senin zurnanın son. İnne, İnne, İnsanı, Leyatla, Endreahustana. Yani ben tek ol kaldım. İmzam iş yapıyor. Dediğinde bu risk taşıyor. Evet. Tam okuduğunuz ayetteki evet. gibi. Ona karşı da buna karşı da bizde madem böyle bir hastalık var annelerin ve babaların evet. çocuk yetiştirirken soğuk alırsa ciğerleri üşür astım olur bronşit olur diye korktukları gibi para ve makam bu çocuğumu karunlaştırır firavunlaştırır diye de ...ihtiyatlı hareket etmeleri gerekir. Şimdi ama mesela... Para terbiyesi, zenginlik terbiyesi... Olsun. Zengin olma terbiyesi, para terbiyesi, tüketim terbiyesi, Müslümanca kazanma, Müslümanca üretme, Müslümanca tüketme, Müslümanca hesap yapma. Evet. evet. Biz bir helal kelimesine takıldık kaldık çalmıyorum. Çalmaktan beter iş yapıyorsun ama. Evet, yani evet. çalmanın sahibi belli mesela çaldın Ahmet'in malını çaldın Mehmet olarak 10 sene sonra da olsa gidip helalliğini alırsın bitti kamudan çalıyorsun ve bunun helalleşme bu, bu, imkanı evet, yok bir daha o, o, müthiş bir şey hocam yani. yani kamu kamudan olursa, çalma bilinci ona karşı hassasiyet bilinci yani o o kadar çok kolay ihmal ediliyor ki. Mesela bir örnek ben annelerimizde babalarımızda paylaşalım. Şimdi mesela çocuklara kumbara. Bizim zamanımızda çok yaygındı. Evet. Hala var. Şimdi modern kumbaralar oldu. Kumbara e, yani iki tarafı kesen keskin bir bıçak gibi. Çocuğa pintileşme, ve her şeyi kendisine aitmiş gibi e, hissettirme hastalığını büyütüyor kumbara. Bunda bir tehlike var. Evet. Ama iktisatlı olma, evet. tutumlu olma ve infak etmeyi de kumbarayla sağlayabiliriz. Evet. Çocuklarımızın kumbarası olsun ama kumbarasına tapınan çocuğumuz olmasın. Evet. Kumbaraya e, çocuğun kumbarasına ilke koyalım. Bu kumbara yılda üç defa açılacak. Evet. Birisiyle sana bisiklet alacağız. Evet. Birisini götüreceğiz filan vakıfta amcalara makbuz karşılığı vereceğiz evet. yetim çocuklara götürecek bunu evet öbüründe de sen öbür kumbarayı aktaracaksın üç kere açıyoruz kumbarayı tamam mı hı hı. aile hı. kanun namesi kumbaranın hı. kumbara yasası diye de şöyle bir kağıda yazalım evet. çocuğun çekmecesine onu koyalım kumbara evet. yasamız misal veriyorum evet, illa evet, böyle evet, yapılsın evet, diye değil evet. şimdi üç yaşında beş yaşında çocuk o yasayı kaldırın filan diyebilirik ki de bir e, yasa kalkarsa biz atmayız para buna ...elinde tamam. güç var zaten senin verdiğin parayı... E, ...yiyicesi var evet... ...üç defa beş defa bunu yaptıktan sonra... ...para kazanma hırsını da geliştireceğiz... ...çocukta... ...infak etme hırsını da geliştireceğiz... ...biriktirme... ...duygusunu da geliştireceğiz çocukta... ...yani kumbarayı... ...çocukça kullanmak var... ...kumbarayı mümince kullanmak var... ...şimdi çocuğumuzda eğer biz... ...kumbara aldık... harçlıklarını olduğu ana attık... Amcalar mamcalar akrabalar geldiğinde törenle kumbarayı açtık. Vay ne kadar param varmış artık sen de patronsun bize pasta ısmarla filan. Karunlaşmaya doğru çocuğu basamak basamak yükseltiyoruz. Evet. Halbuki çocuğumuz 50 sene öncesini biz mezardayken hatırladığında demeli ki ya biz üç ayda bir kumbaramı açardık. Bir keresinde hmm. de en dolu olduğu zamana bayram sonrasına rastlamıştı. Ama kumbara yasamız vardı bizim. O yasa gereği de götürdük. Bir vakıfta yetimlere verdik. Evet, evet. Çok verdim ama elhamdülillah sevabım oldu benim. Ne güzel. Ya evet. hocam bu hatıra çocuğu camiye üç ay Kur'an öğrenmeye göndermek kadar etkin bir hatıra. Evet. Bunlar çocuğu evet. yetiştiriyorlar. terbiyesi zaten. hocam. Evet. Evet. Ashab evet. terbiyesi. Ashab Peygamber Efendimiz de böyle terbiye etti. Evet, evet. Mesela sahabi diyor ki bütün malımı vereyim ya Resulallah diyor. Olmaz çoluk çocuğun var ne yapıyorsun sen buyuruyor. Evet. Eğitim. Ebu Bekir getiriyor bütün malımı verdim diyor. Allah kabul etsin diyor. Evet. Kumbarayı bir böyle açıyor. Tabii. Bir böyle evet. açıyor. Evet. Öbürü deyince çoluk çocuğunu kimseye muhtaç bırakma diyor. Dengede tutuyor. Evet. Üçte birini ver diyor. Hocam şöyle üç dört dakikamız var. Yani toparlamamız lazım yani şöyle desem e, yani diyelim ki bizi dinleyen zengin bir e, mümin insanımız yani karunlaşma riskine karşı e, nasıl hareket etsin yapılacak ha. şimdi hocam eee Gerçekçi konuşmamız lazım. kiramın başında efendimiz vardı. Nefes alırken bile dikkat ediyorlardı. Yanaklarım çok şişerde peygamber görür üzülür diye bir ayet gelir diye. Ayet gelir korkuyor. <gülüyor> Sonra Ömer vardı başlarında. Ömer nefesleri takip ediyor. Elinde çubuk dolaşıyor bir baba gibi. Evet. Baba, baba dolaşıyor. Evet. Valisi şikayet ediliyor. Şama gidiyor elinde çubukla. Yani evet. Allah o günleri iade etsin bize diyeyim. Ondan sonra ümmeti Muhammed Ömer'ini kaybetti tabi Ömersiz kaldı ama mesela Anadolu'da insanların bir şeyh efendileri vardı. Evet. Senede bir de olsa evbesini doldurun üç günlük dört günlük yola çıkar filan zatı ziyaret edelim derlerdi. Ona bir baba gibi derdini açar hanımını söyler çocuklarını söyler tarla aldım der. O da onlara yavrum bu kadar tarlaysan bakamazsın. Ver icara onları sen gel filan işi yaptı Yani insanların öz babaları gibi gördükleri manevi büyükleri evet, var. Evet. Bilhassa e, tasavvuf Anadolu'da e, lale dönemine kadar bu işi çok iyi yürüttü. Balkanları mesela ihya etti tasavvuf. Evet. Yani Ömer'in kırbaçsızları oldular Allah ondan evet, razı olsun. hepsini evet. Allah rahmet eylesin. ...şimdi ise hocam... ...müminlerin acınacak durumu vardır. Şöyle bir sıkıntı oldu. Yani parası olan... ...müminler bloka edildiler... ...adeta. Ee, i̇şte o vakfa yardım ediyor. Yardım ettiği için de onun yaptığı her iş... ...muba oluyor zaten. Ondan sonra kimse onu kontrol etmiyor. Ee, tasavvuf ağırlığından... ...prim verdi bu hususta. Hepsi vermediyse de veren oldu. Şeyh efendilerin... ...o Ömer'in babalığını... ...temsil etme kabiliyetinde... ...sıkıntı var şu anda. Evet. Bu da tasavvufu konuşmuyorum ben. Evet. Realiteyi konuşuyorum. Evet. Realitesi böyle oldu. Bu sebeple... E, ...mümin kardeşlerimiz... ...bütçeleri ne olursa olsun... ...bir memur maaşlı bütçe de olsa... ...büyük servet sahibi de olsalar... ...çünkü servetin sınırı yok dedik... ...helal olduktan sonra... ...bir fıkıh... ...ve bir mürebbi danışman tutmalıdırlar. Nasıl ekonomik danışman tutuyor... Bir hukukçu danışman tutuyorlar. Ne yapmalıdırlar? Mesela e, fıkhına ve takvasına. Evet. Şartım öyle. var. Akademisyenlik yeterli değil. Fıkhına ve takvasına güvendiği biriyle üç ayda bir randevu almalı. Bilançolarını toplayıp götürmelidir. Evet. Selamun aleyküm aleyküm selam. Bizim girdi çıktılarımız bu. Filan yatırımı yaptık. Filan ortakları aldık. Filan hisseye gir. Filan ihaleyi takip ediyoruz. Girelim mi? O da bizim vakfa yardım etti etmedi diye değil Allah için soruyor diye Allah için cevap veren birisi olarak bu ihaleyi yanlış takip ediyorsunuz demeli ya da geleyim fabrikada bir göreyim siz bu işi nasıl yapıyorsunuz demeli bunu yapmadıkça riskten kurtulmak mümkün değil şimdi üstelik hocam bana mesela bir kardeşimiz geldi bu maksatla benim bir konuşmamı böyle dinlemiş geldi hocam dedi o konuştuğunuzda mısınız siz dedi ben öyle bir şey değilim dedim olsun ben size razıyım dedi. buyur dedim Biraz bana masanızı açar mısınız dedi. Benim bilgisayarıma bağlandı onun cep telefonundan. 10-15 tane ekran çıktı. Hocam bu bizim filan fabrika dedi. Çalışıyor işler görüyorsun bu filan. Muhasebedesiniz diyor. Şimdi şuraya soru sorabilirsiniz dedi. hocam Hocam ama bütün fabrikasını koydu adam. Evet, Servetini evet, koydu. Evet, evet. Bu yaklaşık bir gün sürdü. Evet. İnceledik, inceledik. Adama cevaplar verdim. Allah razı olsun o da... ...sordu, cevaplar verdim... ...orada notlar aldı, bunları değiştireceğim dedi... ...mümkün demek ki hocam... Demek ...yani ki, evet. böyle bir... ...bu teknolojiyle Hı -hı. yani bir cep telefonuyla... ...senin yedi tane fabrikan Nurattin hocanın... ...masasına gelebiliyorsa... ...fıkıh da yani. kolaylaştı, takva da kolaylaştı... Yani, ...himmet azaldı ama... Yeter himmet, ki dert etme Yeter ki, evet o bu, olsun Bunu o tavsiye edeceğiz duygusu. Küçük bütçelilere de, büyük bütçelilere evet. de Çünkü biz gereksiz yere Mal düşmanı gibi telakki edildik Yanlış bu Yanlış. Bir şey. Mal hayattır, hayata evet. düşman olacak halimiz yok Evet hocam Teşekkür ederim, yani konuşulacak Konu çok Ama e, vaktimiz tamamlandı Sayın değerli seyirciler İslam'dan hayata Ölçüler efendim Muhterem Nurettin Yıldız Hocamla ben Deniz Ahmet Taş Getiren Karunlaşmayı konuştuk. Ee, karunlaşmamak için